Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 12. ayetin başındayız değil mi? 12. 12'nin başındayız, evet. 12. ayetteyiz, Hucurat de arkadaşlar, zan konusunu konuşacağız. Ya ey yuhannelzina amenu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey o bütün iman edenler, hicteni bu كثيرا من الظن. Zannın bir çoğundan içtinab edin. Uzak durun. Bakın zan nedir arkadaşlar? Kesin olmayan bilgi. Birazdan zaten söyler. <gülüyor> bu kesin olmayan bilgi yani tahminen, zanlımca, galiba diyoruz ya. Onların hepsi. Şimdi bu kesin olmayan bilgileri, çok dikkat edin buraya, biraz uzun sürdü bugün, kusura bakmayın arkadaşlar. Bir türlü toparlayamıyorum ben. Ee, kesin olmayan düşünceleri beslemekten de uzak durun, yani içinizde. Yahut onunla amel etmekten de sakının. Neden? <gülüyor> Çünkü zannın bazısı ağır günahtır. Şimdi bazısı ağır günahsa niye bir çoğundan uzak duruyoruz? Bazısından uzak dursak olmaz mı? Onu da konuşacağım, onu da açıklayacağım. O yüzden biraz böyle bugün dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Ama Ramazan'ın sonuna doğru siz de benim gibi arkadaşlar uykuyla böyle bir mücadele veriyorsunuz. Farkındayım. Ee, Ramazan sadece açlık ve susuzluk değildir. Uykusuzluktur aynı zamanda. Az uyumaktır. Uyku düzeninin değişmesidir. Ee, o yüzden biraz böyle bir toparlanın bakalım. İfim ne dedi arkadaşlar? İnne ba'da zanni ifmu. O zannın bir kısmı ağır bir günahtır. İfim yani peltekte ile. Çünkü öbürü isim bildiğimiz ad anlamında üç tane S var Arapçada. Her birinde anlam değişiyor. Dolayısıyla ifim sonunda üzerine ukubet tereddüp eden günahtır. Yani öyle seyyiat gibi hafif bir günah değil. Seyyiye gibi değil. Cezası olan ağır günah. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Zan, bakın zan bir davranış değil, bir düşünce. Bundan dolayı ağır bir günah işlemiş oluyoruz yani. O yüzden iyi dinleyelim. Çünkü zan ihtimal üzere bir hüküm olduğundan bir kısmı bir kısmı hakka hiç isabet etmez. Etmeyince de gayrın hakkı teallük eden hususta o suretle aleyhine hüküm bühtan ve iftira ve binaenaleyh bir vebal olur. Yani sizin tahminen yürüttüğünüz düşünceler hakka isabet etmiyorsa ve kötü düşüncelerse o zaman kiminle ilgiliyse o düşünce o kişiye hakkında bir iftiraya dönüşmüş olur. Düşündüm. Düşünce, iftira yani kendi iç dünyanda birisi hakkında kesin bilgin olmadığı halde kötü düşünüyorsun. Bahusuz zannın menşeyi mücerret umuru nefsiye olduğu zaman hata daha büyük olur. Bu cümleye de çok dikkat. Zannın menşeği yani nereden çıktı bu düşünce, nereden çıktı bu fikir? Bir alamet gördün mü, bir işaret gördün mü, sana bunu düşündürecek bir şeyle karşılaştın mı somut bir işaretle? Hayır, sadece senin kendi iç dünyandansa, yani ben öyle hissediyorum, bana öyle geliyor, diyorsan vebal daha da büyüktür. Çünkü hiçbir alamet yok, sırf sen kötü düşündüğün için öyle düşünüyorsun. Zannın bazısı ismi vebal olunca, yani isim büyük günah, büyük demeyelim de ağır günah ve vebal olunca da böyle bir vebal ve zarara düşmemek için, İhtiyat etmek, yani tedbirli olmak ve hangi nevi zandan olduğunu teemmül edebilmek üzere, yani bu zan yapıyorum ben ama buna bir şeyim var mı, bir delilim var mı, bir karine, karine var mı? Delil olsa zaten zan olmaz, karine. Bir işaret var mı beni bu zanla sevk edecek? Veyahut da işte ben bu hüsnü zan mı, sui zan mı gibi teemmül edebilmek üzere onun bir çoğundan sakınmak lazım gelir. Yani en iyisi mi bu zan işine hiç girme? Çünkü içinden bazıları büyük vebal. Ama hangisinin büyük vebal olduğunu ayırmak da her zaman kolay değil. O yüzden Zanla hareket etmeyi bırak. İnsanlar hakkında zanla karar vermeyi bırak. Neh yolundan çirkinliklerden birçoğu, yani bu surede e, gıybet biraz sonra, biraz sonra tecessüs gelecek, yasaklanacak ayetlerde, bunların birçoğu da zandan neşet etmektedir. Mesela alay ve küçük görme de öyle. Geçti ya önceki ayetlerde. Bir Müslümanla alay etmeyeceksin, küçük görmeyeceksin, o da kötü zandan başlıyor. İlk önce onun hakkında... Ee, onu tahfif etmen, hafife almanı kolaylaştıracak şekilde düşünmeye başlıyorsun. Basit görüyorsun yani iç dünyanda. <gülüyor> Gerçi zannın hepsi ifim ve günah değildir. Allah'a ve müminlere hüsnü zan gibi vacip olan zan da vardır. Vacip bakın. Allah'a ve müminlere hüsnü zan etmek vaciptir. Ne demek hüsnü zan arkadaşlar? Allah hakkında iyi düşüneceksin. Müminler hakkında iyi düşüneceksin. İyi şeyler düşüneceksin. E canım hocam Allah hakkında zaten iyi düşünüyoruz biz. Arkadaşlar başımıza bir sıkıntı geldiğinde ben bunu hak edecek ne yaptım? Zaten her şey beni bulur. Efendim e, gülmedi yüzüm bu dünyada. Yani tabi biraz eğer Cenab-ı Hakk'a Sistem içeriyorsa bunlar, o cümleleri kuramıyorum ben. Kuramıyorum. Yani işte e, Allah'ım ben bunu hak edecek, ne yaptım? Yani bu dünyada da adalet yok, işte gibi e, hafif şeyleri söyledim ben. Yani başımıza gelen olaylarla ilgili, ne bileyim mesela kiminin çocuğu olmaz, Allah hakkında kötü şeyler düşünür, kiminin olur, başına bela olur nereden bu beni buldu diye onun hakkı, Allah hakkında kötü şeyler düşünür. Kimi fakirliğinden, kimi başka sebepten. Mesela arkadaşlar yani insanın yaratılışıyla oynaması bile o yaratılışı beğenmemesinin neticesidir yani. Nelere kadar vardığını bu şekilde örneklendirmiş olayım. Nitekim Sure'yi Nur'da Arkadaşlar Nur suresinin 12. ayetinde <gülüyor> levla izli semi'tu siz o iftirayı duyduğunuz zaman zannal mu'minun vel mu'minatu bi'enfusihim hayran e, mümin erkeklerin ve kadınların kendileri hakkında hayır düşünmeleri gerekmez miydi? Yani bakın burada kendileri hakkında demesi de çok ilginç. Ben bir mümin kardeşim hakkında kötü bir şey düşünüyorsam, bu kendim için kötü düşünüyorum demektir. Çünkü o benim kardeşim. Yani bütün müminler kötü olduğunda sen, ay ama bu onlardan farklı demeyecek ki kimse sana, Müslümanlar böyle diyecek. Bilmem anlatabildim mi? Kendi ailen, kendi akrabaların onları kötülediğinde ya bu, bu aile biraz böyle bir geçimsiz bir aile ama bu istisna demeyecekler ki. Anlatabildim mi? Yani sen kendinin de altını oymuş oluyorsun. Diğer mümini kötüleyerek. Hadi hadisi Kutsi'de ene عَنْدَ زَنْنِ عَبْد۪ي bi buyuruyor. Ben kulumun zanlı üzereyim. Yani kulum beni nasıl zannederse öyle bulacak. Hatta arkadaşlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la yemutan ahadukum illa ve huwa yuhsinu zanni Sizden hiç kimse Allah'a hüsnü zan etmeyi başaramayarak ölmesin. Yani çevirelim cümleyi. Her biriniz Allah'a hüsnü zan ederek ölmeye baksın. Yani ölmeden önce Allah'a hüsnü zan etmeyi ne yaptıysa doğrudur, ne söylediyse, işte bu ayet niye var, biz bunu nasıl yapacağız Allah'ın ayetleri için veya bizim için hayatta takdir ettiği şeyler için asla kötülük yoktur Allah'ın söylediklerinde, yarattıklarında, yaptıklarında. Eğer senin başına kötü bir şey geldiyse bu senin kendi kendine yaptığındır veya insanların birbirine yaptığıdır. O insanlar o kötülüğü defetmedikleri için Kötülük konusu böyle bir iki cümleyle geçiştirilmez ama e, Peygamber Efendimiz'in hadisini kendimize bir hedef olarak belirlemek için söylüyorum. Yani ölmeden önce hangi zihniyete ulaşmamız gerekiyor? Allah, Rabbim ne buyurduysa güzeldir, ne yarattıysa güzeldir. Benim için ne takdir ettiyse hayırlıdır, iyidir. Böylesi demek ki benim için daha hayırlıymış. Mesela olan biten şeyler için. Hüsnünü zanni minel iman buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Hüsnü zan imandandır. Ameliyatta ameliyat deyince e, sağlık alanındaki ameliyatı hatırlamayın e, O da bir ameliyattır ama ameliyat yani amele dair konular amele dair konularda katı bulunmayan hususatta zanni delil ile amelin vacip olduğu mevaki de vardır. Bu biraz usulle ilgili bir konu. İslam'da arkadaşlar delil, yani delil ne demek? Bir şeyin haram mı, farz mı, vacip mi, sünnet mi hükmünü delile bakarak veririz. Yani ayette, hadiste bunun nereye Neye dayanarak bunu söyledi? İşte o delildir dayandığımız şey. Ve bu deliller dörde ayrılır arkadaşlar. Önce ikiye ayrılır. kat ve zann diye. kat delil, zann delil. kat delil hiçbir şüphe yok o delilde. Zanni delil ise bir şüphe var. Peki kat ve zann oluşta ikişer alt başlığı var onlarında. Subut bakımından kat Manaya delalet bakımından kat'i. Subut bakımından zannî. Manaya delalet bakımından zannî. Subut ne demek? Manaya delalet ne demek? Yani bana delil olarak söylediğin bu cümle Kur'an'dan bir ayet mi? Ayetse demek ki subutu kat'i. Mütevatir bir hadis mi? Eğer mütevatir bir hadisse subutu kat'i. Peki Kur'an'dan bir ayet... Ama bu ayetten açıkça bu mu anlaşılıyor, yoksa başka yorumu da var mı? Yoruma müsait mi? Eğer yoruma müsaitse o zaman manaya delaleti zartmayın. Çünkü o ayeti falan müçtehit böyle anladı, filan müçtehit böyle anladı. Başka gelecekteki bir başka müçtehit de başka türlü yorumlayabilir. İctihad İslam'da Sonsuzluk, yani dünya durdukça devam eder arkadaşlar. Çünkü İslam'ı yaşama, yaşamak için içtihat etmeniz gerekir. İçtihat kapısı kapanmıştır diyenler bile günde en az 3-4 kere içtihat ediyorlar arkadaşlar. Etmezseniz yaşayamaz. Yani etmez kendisi etmiyor da bir başkasının yeni bir içtihatına tabi oluyor. Çünkü bu hayatı yaşayamazsınız başka türlü. Efendim anlaşıldı mı? Yani mesela bir hadis... Eğer o hadisin senedi zayıfsa, subuti zanniy olur. Hadisin senedi sağlam ama yoruma açıksa, manaya delaleti zanniy olur. E, bu kadar duymakla yetinin, eğer kafamız karıştıysa hiç duymamış sayın kendinizi. Hiç böyle bir şeyi hiç dinlemedim diye düşünün. Şimdi diyor ki, ameli yani dinin ameli hususlarında e, efendim. Katı bulunmayan, yani kat'i delil yok. Sadece zanni delil var. Bazen zanni delil ile o amelin vacip olduğu konular, bile, konular da vardır. Sonra maişete müteallik hususatta olduğu gibi mübah olan zanlar da vardır. Dünya işleriyle ilgili meselelerde. Lakin zannın bir kısmı da haramdır. Yakin, vacip olan ilahiyatta ve nübüvvatta zam haram olduğu gibi. Ne demek bu? Mesela Kur'an'da kaç yerde arkadaşlar öldükten sonra dirileceğimiz ve orada cennet denen bir ceza yeri ve cehennem denen bir, yanlış oldu, cennet denen bir ödül yeri ve cehennem denen bir ceza yeri olduğu. Kur'an'da kaç yerde geçti? yüzlerce. Şimdi bu kadar varken oradaki cennetin ve cehennemin sembolik olduğunu, aslında cennetin de cehennemin de bu dünyada olduğunu söyleyenler var. Mesela bu tamamen bizandır ve yakin olan bir bilgiyi, kesin olan çünkü ölümden sonraki cennetten ve cehennemden bahsettiği çok açık. Böyle olan efendim, bir kesin bilgiyi Reddettiği için o zam haramdır. Yani öyle yorum yapmak haramdır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunlar birer örnek ama. Ee, ama şu şöyle dese, yani öbür dünyada da cennet, cehennem var ama insan daha bu dünyadayken cennet ve cehennem gibi yaşar yani. Bazı hayatlar cennet gibidir, bazı hayatlar cehennem gibidir. Eyvallah, eyvallah. Bir hocamız demişti ki, dünyada cennete gidemeyen ahirette gidemeyecek. Yıllarca bu cümleyi, yani yıllarca düşündüm bu cümleyi arkadaşlar. Ne demek istedi hoca diye. Ee, siz çok kolaya kaçıyorsunuz. Hemen ben, ben söyleseydim bu cümleyi, hemen beni bulur sorardınız. Ben o hocayla görüştüğüm halde arkadaşlar sormadım. Ben kendim e, anlamaya çalıştım onu. Acizane, işte baştan beri birkaç kere size birkaç yerde anlattım, hepsini de anlatamadım o duaların içinde. Arkadaşlar cennetliklerin vasıfları var ya, işte onlar huzurlu, tatmin bulmuş, sükunet bulmuş. Efendim nasıl insanlar yani o cennetteki hayat onu bu dünyadayken bazıları yaşıyor arkadaşlar. Yaşıyor. Bazıları da o cehennemdeki panik içinde devamlı yardım isteyen, devamlı bağırıp çağaran, e, ölmek isteyen, ölsem de kurtulsam diyen insanlar var ya. İşte o da cehennemdekilerin hali. Onlar da bu dünyada cehennem acizane ben kendim. E, böyle anladım. Elhasıl dünyada insan cenneti cehennemi yaşar ama çok cüz iyi olarak yani. Hatta kaynağını bilmiyorum bize büyüklerimiz hep söylerdi bak cehennem ateşi dünyadaki ateş cehennem ateşinin yedi kere sudan geçirilmiş hali yani cehennem azabıyla dünyadaki hiçbir azap eşit değildir kıyas kabul etmez ama bir ön şey olarak biz burada onu yaşarız eyvallah fakat orayı sembolik kabul edip yok saymak Arkadaşlar, e, tamamen e, haram olan bir zandır. Allah'a ve ehli salaha suizan da haramdır. Yani salih insanlar hakkında suizanda bulunuyorsunuz. Hazreti Ayşe hakkında suizanda bulundular arkadaşlar. Kimse bir şey görmedi. Olayı biliyorsunuz, detaylarına girmeyeyim. Sadece işte ordunun arkasında kalmış, kaybolmuş, birisi de onu bulup getirmiş, devesine bindirmiş adam. Kendisi de yularından tutarak getirmiş, bunların arasında bir şey var dediler arkadaşlar. İftira attılar Hazreti Ayşe'ye. Peygamber Efendimizin ve Hazreti Ayşe'nin hayatı yani büyük bir kriz yaşadılar arkadaşlar. Ama çok ilginçtir. Cenab-ı Hak diyor ki siz onu şer zannediyorsunuz halbuki o sizin için hayırdır diyor. Onu da başka bir vesileyle konuşuruz. Yani salih insanlara Allah'a suizan nasıl haramsa salih insanlara da suizan haramdır. O yüzden hele hele birbirimizi tanıyoruz. Bakın tanıdıklarımız var, değil mi? Bu insanların biz hayatını biliyoruz, nasıl yaşadığını aşağı yukarı yani gözümüzün önünde bir şey duyduk, bir şey söyleniyor. Ne dememiz gerekiyor arkadaşlar? Yok, inanma. Bu kesinlikle iftiradır. Böyle bir şey düşünmüyorum. Ama artık hani ispat edilmişse de e, orada da yapacak bir şey yok. Yine de affı için. Sevbesi için, affedilmesi için eğer bir yanlışı varsa ıslahı için dua ederiz. nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allah Teala, Müslim'den kanını ve ırzını ve kendisine suizan edilmesine haram kılmıştır. Yani Müslümanın Müslümana kanı haramdır, yani öldüremez. Malı haramdır, yağmalayamaz, müsaade edemez ve ırzı haramdır. Yani onun saygınlığı hakkında, izzet e, şahsı hakkında, şahsının e, saygınlığı hakkında konuşamaz. Ona konuşamaz. Hatta suizan edemez. Suizan edilmesi de haram kılınmıştır. İşte bu ayette bu siyakta varit olmuştur. Ve hepsinin değil, bazı zanların ifim olduğunu tasrih buyurmuştur ayet gelme. Yani bütün zanlar günahtır demiyor. Bazıları günahtır. O yüzden siz çoğundan sakının ki o bazı günah olana düşmeyesiniz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada marife olarak kesiraz zanne denilmeyip de nekra ile müphem olarak kefiran minez zanni buyurulmasının nüktesinde de keşşaf gibi ehli meani olan müfessirin diyorlar ki bunun nekre gelmesi yani kesiraz zanni Zannın çoğu deyip isim tamlaması marife olduğu için marife yapabilirdi. Ama öyle gelmeyip kesiran minezzanne, zandan birçoğu deyip böyle nekra getirmesi, baziyet manasını ifade etmek ve zanların içinde tebiyin ve tayin olunmaksızın alelıtlak, içtinabı vacip olanlar bulunduğunu işar eylemek için. Yani bilmiyorsun bu zan hangi zandan kaçınılması mı gerekiyor? Yoksa bir şeyi mi var, bir karinesi, bir delili var mı? Hele bunu bilemediğin durumlarda dolayısıyla kesinlikle kaçınman gerekiyor. Herkes hak ve batılı açık emaresiyle seçmeden ve iyi nazar ve teemmür etmeden zanna cüret etmesin. Allah'tan korksun diye belirsiz geldi. Yani belirsiz zanlardan kaçınacaksın. Belirli, belli birkaç konuda değil. Belirsiz geldiğine göre çoğundan. Çünkü ne olur ne olmaz seni hataya düşürebilir. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. İçtinabı vacip olan zanlı yani kaçınmak mutlaka şart olan zanlı, diğerlerinden ayıracak olan mümenize gelince, yani ayı, nasıl ayıracağız bu ikisini, zahirde bir sebebi ve sahih emaresi bulunmayan zan haramdır, içtina, içtinap lazımdır. Yani bir delilin var mı? Bir karine var mı? Neye dayanarak böyle söylüyorsun? Bu net değilse, ben öyle hissettim diyorsa kişi, Ondan kesinlikle kaçınması lazım. Binaenaleyh mestur bir adama hüsnü zan vacip olmasa bile suizan da caiz olmaz. Mestur ne demek? Örtülü demek. Yani durumu belli değil. Adamın hayatı aleni değil. Bilmiyoruz. A şahsı tanımıyoruz. Onun hakkında bir şeyler söyleniyorsa gene kaçınman lazım. E, çünkü onu e, tanımadığın için hüsnü zan vacip olmaz çünkü o hani sahih bir salih bir insan mı bilmiyorsun hayatını ahlakını bilmiyorsun hüsnü zan vacip olmasa da suizan da caiz olmaz yani ben bilmiyorum kardeşim o insanı ben tanımıyorum şimdi bu hucurat suresi insana neyi sağlayacak biliyor musunuz arkadaşlar konuşamaz hale geleceğiz hucurat suresi bittiğinde biz konuşamaz hale geleceğiz. Konuşmalarımızın yüzde sekseni gitti. O günlerdeki falan konuşmalarımızın arkadaşlar, dedikodularımızın yüzde sekseni gidecek. Harika bir enerji kalacak bize. O enerjiyi inşallah arkadaşlar o kadar çok Kur'an okuyun ki, o kadar çok efendim zikredin ki zaten konuşmaya <gülüyor> mecaliniz kalmasın. Lakin bakın şimdi fıskı fucur ile tanınan kimselere, fıskı fucur ile tanınıyor. Şimdi örnek vermeyeyim. Hayatı ortada, yaptıkları ortada, bütün kötülükleri aleni yapıyor zaten. Fasık o demekti zaten hatırlayın. Bu kimselere suizan haram değildir. Çünkü işte e, konuşlu mesela adı geçti ya Allah müstahkikini versin onların bu ümmetin çocuklarını dinden uzaklaştırdılar. İşte şöyle yaptılar şüpheye düşürler ya da ne bileyim harama alıştırdılar falan demek. Bu insanı günah sokmaz arkadaşlar çünkü aleni yapıyor. Bununla beraber velatecessu tecessus de etmeyin. Çünkü bakın bunlar arkadaşlar birbiriyle alakalı. Bir başkasının özel hayatını merak etmek, onun hakkındaki zanla çok yakın. Çok yakın. Yani zanda bulunmayacağın gibi merak bile etmeyeceksin. İnsanların özel hayatlarını merak bile etmeyeceksin. Ne olmuş, ne demiş, ne yapmış merak etsana ne? Hani Nasrettin Hoca fıkrası var ya, şahanedir o fıkra. Gerçekten. Nasretin Hoca'ya demişler ki, hocam bir tepsi baklava gidiyor. Bana ne demiş? Ama sizin eve gidiyor demişler. Sana ne demiş? Yani çok nefis bir cevap gerçekten, çok hikmetli. Tecessüs de etmeyin. Yani müminlerin eksiklerini bulacağız. Açık delil ve emareler elde ederek zan veya yakın husule getireceğiz diye. Yani şimdi aklına bir şey geldi, ben şunu bir kurcalayayım, bir araştırayım bakayım, hani suizanlı olmasın, diyorsun. Hayır, kurcalaman da caiz değil. Casus gibi inceden inceye yoklayıp araştırmayın da zahir olanı tutun. Allah'ın örttüğünü ört. Bu kimler için arkadaşlar? Sosyal hayat, genel sosyal hayat için. Ama tekrar ediyorum. İstihdam mevkiindesiniz. Önemli bir konuma birini getireceksiniz. Tabii ki tahkikat yapacaksınız arkadaşlar. Tabii ki onun hayatını, ahlakını araştıracaksınız. Tecessüsle ilgili detaylarda kaldık. Yarın buradan Allah izin verirse devam ederiz. Allah'a emanet olun.